Fatir 15. Sohbet 32. Ayetten itibaren Unuzu billah, Unuzu billah, Unuzu billah, yeminet şeytanırajim, Bismillah, ve kul Rabbı zidni ilman ve fahman ve nuran ve alhikni <Sessizlik> min al-sadkin, alhikni <Sessizlik> min al-salihin. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi bil hayır Ve lekad yesirna Al-Qur'ana lezik Fehel min müddekir Rabbi şrahli sadri Ve yesirli emri Veahlül ve uk Deden min lisani Yefkahu kavli Ve ma tevfiki illa billah Sübhaneke la ilmelenâ İlla me'allemtenâ entel alimul hakim ve kul rabb edhulni mudhhal cidden ve axrjni mukrja cidden ve j'ali min ladun k sultan al nasira. Al salat ve salam alaikya Rasulallah. Al salat ve salam alaikya ya habib Allah. Al ve salam ya Evet, 32. ayetten itibaren devam edeceğiz. Yalnız her zaman yaptığımız gibi önceki ayetle de bir bağlantısını kuruyoruz ki arada kopukluk gibi olmasın. Çünkü biliyoruz ki bir ayet diğerinin devamı niteliğinde. Aralarında bir <gülüyor> e, kopukluk yok. Evet, 31. ayette Bismillah. وَالَّذ۪ينَ اَوْحَيْنَا Kitab, Minal Kitabi. Sana vahyettiğimiz kitap da هُوَ الْحَقُقُ o, haktır nasıl bir hak kitap musaddikan lima beyne yedehi onların ellerindekini önlerindekini ya da buradaki ifadeyle öncedekileri öncekileri tasdik ederek gelen hakkın ta kendisidir innal şüphesiz Allah bir ibadihi kullarına kulları için ve habirun basirun habirdir basirdir bugünküyle efendim Bugünküyle devam edersek Sunme egurasnall kitabe ellezine estafayna min ribadina sonra biz bu kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras verdik. Fe minhum zalimun li nefsi onlardan nefsin'e zulüm eden var ve ve minhum muktasit onlardan orta yolda giden ne var ve minhum sabiqun bil hayrat bi iznillah Onlardan Allah'ın izniyle hayırda öne geçenler de var. İşte bu çok büyük bir lütuftur. Önce buraya kadar bir açıklayalım. Geçen hafta bir kitaptan bahsediyor Rabbimiz. Birinci anlamıyla en önümüzde bulunan bu kitap yani Kur'an-ı Kerim. İkinci anlamıyla bu Kur'an'da olmak üzere Allahu Teala'nın indirdiği bütün kitaplar ki aslı aynıdır. Bazı değişiklikler vardır. Özü aynıdır. Üçüncü anlamıyla da kitabın aslı olan levh mahfuzdaki kısma. Oradan vahyediyoruz diyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim sana vahyettiğimiz bu Kur'an-ı Kerim öncekileri tasdik ederek gelen hakkın kendisidir. Kur'an'ın birçok yerinde bu kitabın tasdik edici kitap olduğu açıklanıyor. Bu Ali İmra'dan ilk sayfaları biliyorsunuz Beyine Suresi bunlarla ilgili şüphesiz Allah bir ibadihi habirun basirun habirdir e, basirdir. Burayı açıklamıştık. Gizli ve e, aşikar. Kimlere ama geçen hafta açıkladığımız gibi kullarına kısmı önce olmuş. Şöyle olması lazım. İnallahi le habirun basirin bir ibadihi olması lazım aslında kullarının öne geçmiş olması ya özellikle kullarım denilen o özel gruba. Zaten biraz sonra açıklayacağız. Seçtiğimiz kim diyor ya aşağıdaki yerime. Bu da onunla alakalı. Kullarına diyor orada. Yani bütün insanlığa değil. Elbette ki Allahu u Teala e, gizli bir aşikar. Müslüman olsun olmasın. Bütün bırakın insanlara her şeye habirul basir. Ama burada özellikle ibadihi denmesi ee, onların hallerinden habir ve basir. Orada bir şey dikkatimi çekti. Geçen hafta söylemeyi unuttum. Bi ibadehi görüyor. Gördünüz mü? Bir harficeri var. Gördünüz mü orada yakaladınız mı? Bi ibadihi. Bi demek ile demek. Peki bi ile beraber ne mana katıyor ekstra olarak? Kulları ile. Şimdi birinci anlamını demin söyledik. Kullarına habir ve basir. Yani onlardan haberdar ve görür. <gülüyor> Ama biraz daha ikinci boyutuyla, daha derin boyutta kullarıyla deyince ne oluyor? Bir şey aklınıza <gülüyor> geldi mi hadisi kutsi? Hani e, şu vardı hatırlarsınız. Kullar e, faz ibadetlerle Allah'a yaklaşırlar. Fakat nafilelerle de... <gülüyor> Efendim? Sevdirir. Evet. Nafile ilahiyetlerle öyle bir duruma gelirler ki ben e, kulumun gören gözü işiten kulağı olurum. Başka bir hadisi kudüsü de ben kulumla görürüm ve işiterim diyordu. Bakın bu ne diyor burada? Bir ibadeti kullarıyla basir. Yani. Kullarıyla beraber durur. Kullarıyla beraber görüyor. Yani Allah'ın görmesini biz haşa insan gibi algılamamayız. Biz ne yapıyoruz? Bizim iki tane gözümüz var. Bakıyoruz, görüyoruz. Yani Allahu Teala'nın biz El Muhit olduğunu bilmiyor muyuz? Yani her yerde muhit olduğunu bilmiyor muyuz? O zaman yani nasıl bir görme bu? Demek ki bizim anladığımız tarzıyla değil. Allahu Teala her zerre ile görüyor. olur. Allah korusun. Yani bir insan gibi tahayyül etmemek lazım. O zaman arkasını görememesi gibi durum olur. Yani bu bile saçma söyledim ama yani çünkü eğer biz o saçma bir şekilde Allah'ı sıfatlandırırsak böyle de sonuçlar doğurur. Ama bir ibadihi diyerek kullarıyla da görür. Hani geçen hafta mı evvelki hafta mı konuşmuştuk zaten. Biz kokuyu burnumuzda duyuyoruz. Değil mi? Uzaktan bir yemek kokusu geliyor burnumuzda duyuyoruz o kokuyu. Fakat görme ve işitme nesnenin olduğu yerde. Yani şurada acı bir fren olsa dışarıda kulağımız orada. Aa orada bir şey oldu. Ee, ya da baktığımızda gördüğümüzde orada görüyoruz. Güneşi olduğu yerde görüyoruz. Güneşi gözümüzde görmüyoruz. Güneşi olduğu yerde görüyoruz. Neden? Diğer duyular farklı da Görme ve işitme özellikle öyle. İşte hadis-i kusura gibi, ben kulumla görürüm ve işitirim. Zaten derin düşünüldüğünde anlaşılması lazım Olur. ki mesela e, şeyin e, Mansur'un ne dedi? Enel hak dedi. Enel Allah demedi. Ben Allah'ım demedi. Hakkım dedi. Yani aslında bendeki bütün güç ve kuvvetler hakkın tezahürü. Ben sadece düşünceyim. Hatta bir boyutuyla o düşüncenin de e, kaynağı nereye yani? İşte bunu e, aynal yakın, hakgal yakın, sırrel yakın e, algıladığı için Enel Mansur bunu diyor. E bu boyutta bakan kişi o zaman ben mi görüyorum diyecek. Burası kafa uçurtan bir yer aslında ama yani sistemin içinde bunlar da var. Yani ara sıra bunları da algılamalıyız. Bunları algılarsak yerimizi biliriz. ...sistemi daha iyi e, t, kavrarız, e, tanırız yani. E, biz sadece bakıyoruz. Biz kimiz ki göreceğiz aslında. İşte burada da o B harfi c ona sırrani boyutta, e, daha derin boyutuyla şey yapıyor. Ben öncelikle birinci anlamlarını söylemeye çalışıyorum. Ama işte ikinci anlamların, üçüncü anlamlarında daha derin anlamlarında söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Diğer ayete geçelim. Sünme daha sonra. Yani e, ilginç. E, Sünme ne demekte? Sonra. Ama bunu Arapça derslerinde de işledik. Bir fe var. Hemen akabinde anlamında. Ve de sümme var. Daha sonra. Neden Fe gelmemiş burada da? Sunne gelmiş. Hemen akabinde. Değil? Değil mi? İşte Sunne. Arada sünme. bir zaman sünme. geçmiş Sınme. yani. Zaman. yani. Evet. Ee, i̇şte işte Kur'an-ı Kerim'deki her kelimeye dikkat edeceğiz. Neden? Bak ne diyor? Evrasna varasa miras bırakmak. Miras kalması da olsa evrasna miras e, bırakılması e, ifal babına karşı geçiyor fiil. Evet. Miras bıraktık biz. Miras olarak verdik ya da. Neyi verdik? El kitap. -kitab. Kitabı verdik. Ellezine o kimseler ki estafayna bizim seçtiğimiz min ibadina kullarımızdan. Şimdi bakın yukarıda sana vahyettiğimiz kitap diyor. Kast edilen Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem arada sümme diyor. Bir zaman sonra miras bıraktık. Bizleri kastediyor arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz'in vefatından sonrasını kastediyor. Miras bıraktık. Bu size e, bir şey hatırlattı mı? Miras kime bırakılır? Veda hutbesinde var. Oraya da gireceğiz. Veda, miras kimlere de bırakılır? Bak burada bir bir e, hadis okumak istiyorum size. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bu Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bir de İbni Maciye'de geçmekteymiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse ilim etmek arzusuyla bir yola girse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırı şüphesiz melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim yolundaki kimsenin üzerlerine kanatlarını gererler göklerde ve yerde bulunanlar hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiyi Allah'tan mağfiret dilerler alimin abide karşı üstünlüğü abid ibadet etme anlamında karşı üstünlüğü ay ayın diğer yıldızları olan üstünlüğü gibidir yani görme boyutundan buradan bakıldığındaki şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir tekrar okuyorum Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Müthiş ya. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet elde etmiş olur. Demek ki biz buradan anlıyoruz ki biz miras verdik derken tabii ki miras veren kim? Allah neyi miras veriyor? Kitabı. Hı hı. Kimlere miras verildiğini de bu da açıklıyor. Kimmiş onlar? Ellezine istafayna. İstafa kelimesi Seçtiğimiz. seçmek. Seçilmiş. Seçilmiş. Peygamber seçilmiş. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ismi de ne? Seçilmiş. Mustafa. Hani Ahmet, Muhammed, Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Mustafa seçilmiş demek. Bir de eee ari al hale getirilmiş. Yani rafine hale getirilmiş. Süzülmüş, süzülmüş manasına geliyor. Seçiliyor ama bir işleme tabi tutularak seçiliyor. Ee, o anlamda e, düşünmek e, lazım. Vallahi. Şimdi Peygamber Efendimiz bu Mustafa kelimesinin e, gelin o verasetle ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim inşallah. E, bu ayet nazil olduğu gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok mutlu oldu. Kendisine erişen bu sevinç sebebiyle üç defa şöyle dedi. Şunu da söylemek istiyorum tabi peygamberimiz bu ayet nazil olduğunda bizim anladığımız gibi anlamıyor. Yani o ayetle ne müjdeler ne ikazlar ne derinlikler olduğunu bildiği için bir anda anlıyor. Biz onun kaçta kaçını ne kadar inceleyerek şunu yaparak anlayabiliyoruz. O da ne kadar anlıyorsak ama tabii ki ilmin şehri olan Allah'ın Resulü nasıl anlıyordur? Şöyle demiş. Üç defa demiş bunu. Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin olsun ki Allah Teala benim ümmetimin peygamberlerini diğer bütün peygamberler arasında seçkin ve onların kitabını Diğer bütün kitaplara üstün kıldığı gibi ümmetimi de diğer ümmetler üzerine seçkin kılmıştır. <gülüyor> Bakın üç kez söylüyor bunu. Yani işte bu ayetin kastettiği. Şimdi işte biz bu kitabı okullarımızdan seçtiğimiz kimselere biras verdik diyor. Allah'ın Allah Resulü orada neler anlıyor neler. Yani diyor ki elhamdülillah diyor. Rabbim benim ümmetimi övüyor. Ve o andaki ümmetini de değil yani sahabe efendilerimiz değil kıyamete gelecek bütün kulları hakkında seviniyor. Yani bizler olarak. Bir kere bak ibadinna diyor bizim kullarımız. Bunu açıklamıştık değil mi o fecir suresindeki meşhur ayette. Hani ey mutmain olmuş nefis olan şeyde gir cennete gir kullarımın arasına diyor ya orada işte efendim o uçtaki kullarım dediği sıcak bir ifade burada da işte aynı ifade var bir de onlardan seçiyor şimdi yalnız burada e, ümmetini seçiyor amenna ibadina demesiyle o lakin onlardan da bak min diyor Dandan iki demek o. Bir gruptan. Istafeyna dediği de ikinci seçilmişler. Yani o ümmetin içerisinden de ekstra bir seçilmişler var. Kur'an'ı Kur'anı Allahu Teala bunlara varis veriyor. Miras olarak veriyor. Yani herkese de değil. O yüzden işte diyor Nasıl ki Allah'ın Resulü, alimler peygamberlerin varisleri derken bunu kastediyor. Bir kere şunu düşünmek lazım. Mir, kime miras verilir? Varislere varislere verilir. Tamam. Ee, yani Allah'a getirdiğinden versin. Yani. siz vefat ettiğinizde hani çok malınız bir var ya <gülüyor> so, e, yani bilmem ne şehrindeki bir kişiye miras gitmeyecek. Kime gidecek? Yani daha farklı hak edene doğru bir hak edene iki yakına. Kendi surbinden kendine. Bak yakına. Yakınlık devreye giriyor burada. Yani akraba anlamında e, yakına. Demek ki e, burada tabii manevi yakınlık olarak söylüyorum. Alimler Hı? Yakın alimler yakın. yakın ama şimdi burada sıcaklık var. Yani bütün Hı. ümmet de var. Alimler tabi onun için ama alimlerden burada kasıt bir de Allah'a yakın olanlar. Allah'a ve Resulüne yakın olanlar. Seçtiklerimiz diyor. Yani işte bak seçtiklerimiz diyor. Şimdi seçilmiş deyince e, biraz Belliyle. da yani Allah'ın evliyaları da ha. alimdir aynı zamanda. Evet. Alim olanlar da yakındır e, maksadında. Burada bir şey dikkatimi çekti onu size söylemek istiyorum bu konularla alakalı hemen bir bakalım 485. sayfaya. eş şura suresine 23. ayete. Sayfa 485. Biraz ileride. 23. Evet, sayfanın başı zaten sol sayfanın başı. Evet, 25, 25. böylece Bismillah, böyle mi'malini okuyorum zaman geçmesin diye böylece Allah o kullarını müjdeler bak müjde var 485. 485 biraz bekliyorum açanları böylece Allah o kullarını müjdeler iman edip salih amel işleyenleri de ki şimdi Allah'ın Resulü ne diyor de ki sizden bir ücret istemem illa meveddete fil gurba ancak akrabalık bağı ve sevgisinden başka bu akrabalık bağı değil aslında yani tefsirinde bu da var gurba diyor gurba yakınlık demek yakınlıkta bir sevgin istiyorum diyor yani neyi kastediyor Allah'ın Resulü? Ben sizden bir ücret istemiyorum. Sadece Allah'a yakınlaşın. Ve bunu da sevgiyle yapın. Bunu istiyorum. İkinci anlamıyla da ehli sevgisi. Yani yakınlarıma bir sevgi istiyorum. Bu, bu genelde e, akraba açık kullanılıyor bize teksitlerde, akrabaya bir sevgi. Akrabaya yani birinci istedim. anlamıyla Allah'a, elbette ki ilk sıralamada her zaman Allah vardır, Allah'a yakınlık da bir sevgi. İkincisi de benim yakınlarıma bir sevgi. Yani Ehli Beyt'e sevgi. Hatta Ehli Beyt sevgisinin e, farzlıyım artık yani kelime da olduğunu bu ayete delillendiriliyorlar. Bir tane daha bir soracağım. Benim beni yönetim, gökteki yıldızlar gibi ona kim yakal olursa o veda vedahutbes, besinde var orada. Hadiste diyor ki size iki emanet bırakıyorum diyor. Birincisi Kur'an, ikincisi ehl Beyt'im. Bazı rivayetlerde sünnetim olarak geçiyor ama çoğu rivayette ehl Beyt'im diye geçiyor. Kim buna sıkılı sıkı sarılırsa kurtulmuş olur diyor. İşte buradaki o, bunu niye açıklıyorum anlayacaksanız. Kim güzel bir amel işler kazanırsa biz onu daha güzeli ile ziyadeleştiririz allah'a gafurun şekurun.'' Bu ''İnnallaha gafurun şekurun.'' ifadesi aynı zamanda hemen elimiz bir elimiz orada bir elimiz e, ayetlerin olduğu Fatih suresindeki yere gelecek. 30. ayette olan ''Şüphesiz o gafurdur, şekurdur.'' ifadesiyle aynı. Şimdi biz bu kitabı sana vahyettik derken hemen bu ayetin izahı olarak geliyor. Al ne diyor bakın orada. 30'a bir bakalım lütfen. Onlara ecirleri tamamen ödendikten başka lütfundan ziyadesini de verir. İşte bu ayette de öyle diyor. Biz daha güzeli ile ziyadeleştiririz diyor şura'daki İnnehu gafurun şekür Allah affedicidir, şekurdur derken insanların hak ettiklerinden fazlasını da veriyor dedik. İşte şimdi birleştireceğim. Biraz karışık gibi duruyor ama miras verdim derken de kullarından dilediğine özellikle mirasın verileceği olan yakınlara bunu ikram olarak vermesine daha dünyadaki ikram. Dünyadaki diyorum bakın. Bizim bizi ve o seçkin kulları ki şartı da söylüyor bana ve ehli Resulullah'a ve onun ehli beytine sevgi besleyenlere de ben onları seçeceğim. Ve onların seçtiklerime de özellikle bu dünyada burada ikramlardan biri olarak da Kur'an'ı varis kılacağım diyor. Bu ayetle ilgili Şura suresindeki biraz sonra yine bir ifade var. Bir elimiz orada dursun biraz sonra geleceğiz. Miras ilgili şöyle bir deyim var arkadaşlar. Ya mirasa kondu diye bir ifade var değil mi? Mirası. Bu ne manada kullanılır? Maddi para şeyi. Hazıra kondu. Hazıra Zahmetsizce kondu. Evet. Ya adamın o miras verdiği malı e, elde etmek için yıllarca nasıl çalıştığını düşünsene. O onu mi, bir onu bir varisini bir oluyor alıyor. Bir Zahmetsizce. Bir Zahmetsizce. Bir değil mi? Evet. Ama, elan hak. Gibi elan Ama hak. Ama <gülüyor> hak. Ha sen öyle zannedin. <gülüyor> öyle dedi, öyle dedi. Tabii tabii öyle diyorlar. Evet. Öyle bak miraseler diyorlar. Ama ayetler onun tersini söylüyor. Neyse o konuya girmek istemiyorum uzun süre. Ee, Şeyde diyor ki işte burada da miras verdik derken de ya siz bu Kur'an'daki hükümler var ya size o kadar basitleştirilmiş, o kadar kolaylıkla o derecede yüksek sırlar ifade eden şeylere siz o miras verdik ya siz de mirasa kondunuz yani. Aç Kur'an'ı bak. Hazır, hazır. Hz. İbrahim ne yaptı? Anladım. Hiçbir dini yok. Hiçbir resil yok. Hiçbir kitap yok. Düşüne düşüne buldu. Yönelerek, buldu. doğru yönelerek buldu. Biz de ha, El Halil Evlan'ın da aldığı Hanif olarak. Hani bize de tavsiye ediliyor. Ama bize ikram olarak o nice hakikatlerin olduğu Kur'an da bedavadan veriliyor. İşte miras kıldık derken de o büyük zenginliğe bedavadan bize koyduk. de bedavadan konduk. İşte, ama onun sebebi bizim işte o mirası hak eden diyorum artık yakınlardan olmamız sebebiyle. Allahu Teala da bizi seçiyor. Yani, yani biz seçilmişiz. Hediyesi yani, İkram hediye İkram. anlamında tabi. Seçmesinin sebebinde hemen değinmeyeceğim fazla çünkü teferruatta oluyor. Hı. El-Est Meclisi denilen o galiba bela denilen şeyler yıllardır konuşuyoruz. Orada e, kulun yaptığı, şekur olan Allah'ın ekstra ikram ederek dünyaya iyi zamanda, iyi mekanda seçilmiş olarak, şimdi daha yanacaksınız seçilmiş diye, göndermesini de burada derinliklerinde bunu anlıyoruz. Konuştuk değil mi? Şimdi tekrar galübelay falan dönmeyelim o, o olaylara. Ee, bilmek isteyen de şeye döner bu Adem kıssasıyla ilgili şeylerin. İşte o seçilmişler de seçil, seçilmişler de e, onun sonucu olarak Rabbimin ikramıyla olan şeyler. Lakin devam ediyor. Ama ama Fe ile başlamış orada. Minhum. Onlardan. Onlar dediği kim? Kullarından. Kullarından. Ya burada kullarımdan. Bazılarını kullarımdana götürmüş o hum zamirine. Ya da seçilmiş olanlardan. Yani varis kılınanlardan. Atıf harfi değil <gülüyor> mi? Atıf harfi. Çekil bölümündeki burdu da seçilmişler değil miydi? E, seçilmişlere. Yani işte ama alimler bunu yapmış. Biraz fark oluyor. Yani seçilmişler olursa ne oluyor? E, kullar olursa ne oluyor? Yani onun farkı var. Onlardan biz seçilmiş diyelim. Pardon ona bir şey diyeceğim. Burada seçilmiş derken insanlar biraz yani Rahatlar düşüyordu. Yani Allah şantijinde sen sen sen sen iyisin sen sen. Yani bu seçilmiş olmak için gayreti lazım. Ondan bu büyük artar mı? Gayret göstermezler. Nasıl seçilmiş olsun? Tabi. Yoksa yani Allah yani sen iyisin sen kötüsün diye bir ayrılma fazla Allahu Teala. Hani. İşte onun işte o, onu, onu, işte o galip bile de, derken o. O. şimdi olu dedim. O. O. Yani, yani Allahu Teala Allahu Teala rastgele. Pardon. Şunu açıklayayım da. Bakın Allahu Teala rastgele sen Müslüman olacaksın sen şu olacaksın demiyor. Onu konuştuk. Neden bir adamı Afrika'daki bir kavimdeki puta tapanların oğlu ya da Almanya'daki papazın oğlu olarak yaratıyor da bir adamı İstanbul'da Müslüman bir ailede yaratıyor? bunun kader inancı şeyinden sebepleri var. İşte galübela derken onu şey yapmıştık. Yani galübela da insanların iradesiyle yaptıkları tercihler doğrultusunda dünyaya indirdiklerinde şartlarını Allah'ın takdir etmesi olarak açıklamıştık. Yoksa Allah zalim değil. Rastgele haşa. Sen şurada seçilmiş olacaksın. Sen şurada git puta tapanlardan ol diye bir şey yok. Her birisi kader sinsilesi içinde. Hani ben bunları bildiğinizi düşünerek şey yapıyorum. Koyuyoruz Koyuyoruz. Hum, e, onlardan da e, vardır. Şimdi Arapça bilenler bilir. F'yi kenara koyun. Harficer başa geldiğinde min gibi vardır anlamı geliyor. Minhum onlardan vardır. Ne vardır? Zalimun vardır. Zalim vardır. Li nefsihi. Nefsine. Nefsi için. Yani nefsine zulmeden vardır. Devam. Ve minhum onlardan yine vardır, muktasit vasat olan iktisat, orta yolda gitmek demektir. Hani vasat çöp derlerdi hatırlıyor musunuz? Kirpitlerin üzerinde yasal Ortalama manasındaydı. Evet. Ortalama olanlar vardır. Orta yolda gidenler vardır. Ve, ve minhum onlardan vardır. Sabikun sabaka öne geçmek demek. Müsabaka hmm. öneye geçme çalışması demek. Gayreti demek. Müsabaka sabikler vardır geçenler vardır bil hayrat hayırlarda biiznillah Allah'ın izniyle demek ki o Allah'ın ya kulları arasında ya da seçtiklerinden biz buna özet olarak fazla teferruta girmeyeyim bu tefsirlerde sayf sayfalarca açıklama var bunlar kime kastediliyor biz sadece Müslümanlar olarak bunu şey yapalım e değerlendireyim Çünkü Allah'ın Resulü'nün de burada birçok hadislerde ifadesi var. Onlar da üç gruba ayrılıyormuş. Birincisi nefsine zulmedenler. Zalimler. Zalimler. Zalimler. Of, orada linefsiyi demese yanmıştık ha. Şimdi düşünüyorum onu. Hani Hazreti Adem'in duası geldi de ben nefsime zulmettim meselesi. Eğer orada li nefsihi demeseydi vardı sadece zalim deseydi, o kişinin e, durumu çok kötüydü. E, çünkü tövbe vesiyle bir ifadedir bu. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Adem'in Hazreti Adem'in cennette iken tövbesinin e, kelimeleri bunlar. E, Zalemna enfü diyor ya İnne kentel gafurur rahim dediğin kısım işte burada e, Şu an daha iyi anladım bunu Bu ikinci kısım Muktaset orta yolda gidenler Ve minhum sabik ileri gidenler Demek hangi üç sınıfmış Nefsine zulmedenler Orta yolda gidenler Bir de ileri gidenler Üç grupmuş Rabbim bu üç grubu değerlendiriyor Bunlar bakmak isteyenler için ben açıklayacaktım ama Mahide 66. ayette Lokma 32. E, ayette e, bu vasat kelimeleri e, geçiyor. E, biraz sonra söyleyeceğim bir de ileri geçenler var onları biraz daha e, söyleyeceğim. Şimdi zalim, zalem, zulüm kelimesini biraz açıklayayım. Daha evvel de açıklamıştık. Zulüm üç şekildeydi. Birincisi Allah'a yapılan zulüm. Olur mu? Evet ayetlerde var. Bu sebebi ahsapta geçmişti bu. İkincisi kişinin bir başkasına yaptığı zulüm. Üçüncüsü de kişinin kendine yaptığı zulüm. Yani Kur'an'da bir zulüm ifadesi geçerken, zalim ifade geçen bu üçünden hangisi girdiğine bakmak lazım. Allah'a zulüm, haksızlık etmek. Yani Allah'ın bu kadar kural, kaidesi ikramına rağmen küfrederek, inkar ederek, şirk koşarak ee, zulmetmez. Yani haksızlık yapıyor, sisteme haksızlık yapıyor, bütün gerçeklere haksızlık yapıyor. allah bu Teala bunu zalim olarak değerlendirmiş. İkinci zalim, adaletsizlik manasında bir insanın bugün dünyada çok örneğini görüyoruz. Zaten de öyleydi. Bir insanın diğerine yaptığı ya da hayvana falan da olabilir zulüm. Üçüncüsü ise kişinin kendi kendine yaptığı zulüm. Ama kendi kendine derken özellikle nefsine evet, yaptığı zulüm. Ee, Teferruata girmeyeceğim. Bunu anladın. Burada üçüncü kısım anlatılıyor. Çünkü Allah'a yapılan zulüm olsa işte onu kastetmeye çalışıyorum. Bunların o seçilmiş gruplardan olma durumu yok. Çünkü onlar kafirler, müşrikler, diğer grup yani inançsız grup. İşte e, görüyor musunuz? Kur'an'da ifadeler ne kadar kıymetli yani ne kadar değerlendirmeye alınması gereken ifadeler. Le nefsi derken de nefsine zulmüş ederler. Neden? Çünkü daha sonraki ayetlerde görüyoruz. Onlara cennette gireceklere müjdeleniyor. Şimdi diğer grup olsa olur mu? Yani bütün günahkarlar cehennemlik midir arkadaşlar? Bu dünyada günahkar ama Allah'ın aff ve mağfireti var yani. Aff ve mağfiret var. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... ...benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlerdir özellikle diyor. Yani e, illa günahkar cennete, şey cehenneme girecek diye bir şey yok. E, affedilmeyecek diye bir şey yok. Cennete girmeyecek diye bir şey var. İşte bu ayet onu açıklıyor. Ama Rabbim onları da nefislerine zulmedenler diye bir grup olarak almış... En, yani bu grubun içerisinde en kötü grup olarak bu adlandırılıyor. İkinci grupta vasat olanlar yani ortayı olanlar. Bak bu maideyi açıklayayım 66'yı açıklamayacaktım ama. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni uygulasalardı. Yani Kur'an'da yazanları yani pardon kitaplarında yazanları takbik etselerdi, gerekenleri yapsalardı başlarının üzerinden ve ayaklarının altından nimetlerle besleneceklerdi. Bize de mesaj var burada. Devam. Gerçi onlardan orta yolda olanlar da vardır. Fakat birçoğunun yapmakta olduğu ne kötü bir şeydir. Yani orta yolda olan kurtarır bir grup manasına geliyor. Vaka suresinde de bu e, burada da sağcılar diyebiliriz onlara. Vaka suresini ilgilenenler bilir. Ee, şeyleri. O 7. ayette Vaka suresinde siz o gün 3 sınıf olacaksınız. Birincisi sağcılar, ikincisi solcular yani ashabul meşeme, üçüncüsü de sabikun. Ulai <gülüyor> ke mukarrabun onlar da öne geçirilmişlerdir. Tabii buradaki Vakıa suresindeki Meş'eme denilen yani bütün insanlığın içerisinde en kötü sınıf. Buradaki bahsedilen iyi sınıf onu, O ayrımı yapmak lazım. Ama İman sağcılar denilen grubunun e, Vakıa suresindekiler öyle. Ha. Ama buradakiler Müslümanlar arasındaki şey yapıyor. Sabikun denilenler de işte bu Vakıa suresindeki ilericiler. Hayratta öne geçenler. Tabii. Ee, takva sahibiler özel bir grup. Yani kendisinden beklenilenden fazlasını yapıyorlar. Bekliyor tamam evet, alkış vallahi. alıyor yaptığıyla. Ama ilerici olduğunda ekstra ödüllendiriliyor. Hatta bu e, kitapta şey yazıyor hayırda öne geçenler sorgusuz sualsiz cennete girenlerdir diye bir ifade var. Hani arşın altı gölgesi altında özel bir e, Bekir Bey'in ifadesi güzel e, VIP olarak e, konaklandırılacaklar var ya onlar olduğu şey Çünkü beklenenler var. Şimdi hesaba girse peygamber efendimiz diyor ki hesaba giren yanmıştır diyor. <gülüyor> Ee, ama hesaba girmeyenlere ya tamam senden beklenen şundu. Bunu yaptın, bir de ekstra yaptın. Buyurun, buyurun seni şurada konaklayalım, konaklatalım diye izzet ve ikramın olduğu bir grup var. Allahu alem bu. Hesapta yine mut var hocam. Hesapta yine mut var. tabii canım, var. ona ona göre ama hiç de kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani benim, benim amacım, hedefim inşallah tabii inşallah e, Müslüman olarak yırtarız, nefes Hı. veririz o ayrı da. Eğer Müslüman olarak da ölecekse Allah nasip eder de lütfuyla, keremiyle de o üçüncü gruptan olmak isterim yani. Yani çünkü ya ben hacda yaşadım. Yani o güneşin altında durmanın şeyini Allah bana orada hacda sizin için misaller vardır diyor yaşadım. Yani hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani ben bugün birisi beni hesaba çekse aramızdan birisi vallahi şey yaparım ya zorlanırım. Bir hakim çekse zorlanırım açıklarımı yakalar bilmem ne yapar. Hiç orada o muameleye uğramak istemem ki de bir de orada Resulullah sallallahu ve sellemin şahitliği var kız biliyorsunuz kafe şey evet. evet. ya yani bu dünyada bile bu dünyada bile zor. Orada ben ilericilerde olmak isterim. Devam edelim ayete. Hocam burada onlardan hayır Allah'ın izniyle dünyamın yapılan bütününü. He onu açıklayacağım. Için Teşekkür ederim hatırlan içiniz. Burada yalnız bir iznillah diyor. Yani öne geçmenin ancak Allah'ın iznine ve e, bir onun faziletiyle, fadlıyla olduğunda da unut, unutmamak lazım. Çünkü allah Teala bunu uyarıyor. Allah insan irade eder, Allah takdir eder. Hı -hı. Öyle değil mi? Öyle. Takdir, takdir ama istersen, istersen, yani istersen. işte e, hayırda öne geçmenin, ilerici olmanın şartı da bir iznillah. Allah'ın allah izniyle. izniyle. Yani bir kişi istediği i̇nsan kadar şey yapsın olmaz. Allah izin e, e, o Nahl Suresinin son ayeti çok güzel. İbadet edin diyor. Fahbudu. Hatta yedi hekel yakayım. Yakın gelinceye kadar. Yani kişi yakınına gitmiyor. Yakın geliyor. Sen öyle bir konumda ibadet ediyorsun ki takdir buyurulursa yakın sana geliyor. Aynı şekilde de sağ, sağ, ilerici olmuyorsun. Öyle bir kulluk ediyorsun ki Allah'ın izniyle ne oluyor? sana yakınlık, o yakın ilericilerden olma ikramı veriliyor. Bak o kadar ikram ki zalike işte bu ya da o hüvel fadlül kebir çok büyük bir fazilet ama nasıl? Fazilet de demesi kafiydi ama kebir, çok büyük bir e, fazilet buradan şu anlaşılabilir yani Allah'ın kulları demesi bir fazilet Kullarından seçilmiş bir grup olması fazilet, onlara Kur'an'ın varis kılınması bir fazilet, bu üç grubun biraz sonra göreceğimiz şekilde cennete girmesi çok büyük fazilet ama bir de en sona yakın olması ile beraber Allah'ın izniyle öne geçmek, Tabii. ilericilerden olmak çok büyük fazilet. Yani aşama aşama hangisini ter, e, görürseniz görün. Ama en sona yakın olmasıyla ilericilerden olmanın çok büyük bir fazilet ikram-ı ilahi olduğunun da burada bir işareti. Allah devam edelim. Cennâtu adnîn Adin cennet Yethulûnehe Oraya girdikleri gir, e, girme durumu oldukları. Şimdi biraz Arapçasına şey yapayım. Ee, burada Arapça talebelerinde hakkı var onları şey yapmıyordum. Zalike burada mükteda, ee, Diğer kısmı haber. Normalde buranın hüvenin gelmemesi lazım. El e, Fadül Kebir'in gelmesi lazım. Ee, fakat bir grupla işledik bir grupla yakında işleyeceğiz. Buradaki hüvesi fasıl zamiri denilen bir zamir. Normalde haber kısmının nekra gelmesi lazım. Bir şekilde marife gelirse Şimdi mübteda da marife haber de marife e bu sefer sıfatla karışır. En son konu işlediğimiz. işte araya bir tane hüve geliyor ki evet. bunun mübteda haber isim cümlesi olduğu anlaşılsın diye. Fasıl ayırmak demek. E, bu ikinci ayetteki cennatü adninin de bazıları ikinci haber olduğunu söylemişler. Yani bu büyük bir ikramdır bir de e, cenneti adnin adın cenneti vardır diye bazısı da demiş ki yok cenneti adnin başlı başına mübteda'dır. diğer kısmı haber demiş böyle şeyler var kafanızda karıştırmayın. fakat şunu biliyoruz ki cenneti adnin bakın adnin nekre bir ifade Nekre bir ifadeden sonra gelen ifade o nekre kelimenin neydi arkadaşlar sıfatıydı yani nasıl bir adın cenneti sizin onların içlerine girdikleri bir adın cennete. Yani burada diğer Arapça bilmeyenler kusura bakmasın hatta kusura baksınlar Arapça öğrenmeye gayret etsinler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar da kızıyor bana hocam yani biraz da şey yapsanız diyorlar bu Arapça şeylerinden de bahsetseniz. O de Bekir Bey çok söylüyor bugün de o yok ne kızmaysa neyse ses kaydını dinler. Ee, yuhal devam ederim. Yuhal Onlar süslenecekler, süslendirilecekler. Fiha orada nelerden süslendirilecekmiş? Ee, min esavir esavir bilezikler demek. Min zehebin altından yapılmış ve lü, lü inciden yapılmış bileziklerle şey yapılacaklar süsleneceklermiş evet. bir ikram daha var ve suhum onların libası yani elbiseleri elbisesi fiha orada ha, bak fiha süper ya harir ipek olacaklar niye fihanın geldiğini ben şimdi anladım siz anladınız mı fiha orada demek ha, burada yasak orada var ya Yine işte Resulullah salavetsel bir, bir şey, diyorsa şey diyorsa boşuna demiyor. Haşa. Yani orada ipek. Oraya Görüyor musun bak işte ipek haram mı helal mi konusuna işte Kur'an'dan cevap. Bak şimdi gördüm ben bunu. Fihada yakaladım. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü Müslüman özellikle erkeklere ipeği yasak etmiş. Diğer şöyle sırrani muhakkak kısmı var. Onu belirtmemiş ama demiş ki ya siz bu dünyada ipek giyinenlerden olmayın. İpek bu dünyada kafirlerin, öbür tarafta da Müslümanın olsun diye. Bunun hikmetini araştırmışlar. E, bu sırlı kitaplarda şu var. Onu da açıklayayım İpek meseleni e, bu arada şey olsun. Normalde ipeğin yapımını bilenler bilir. Kozanın içerisindedir evet. o İpek böceği. Onu kaynar, kaynar. suya atıyorlarmış arkadaşlar. Evet. O e, çünkü kozasını delmeden, o kozada zarar i̇pli. görmeden yani. Allah Teala'nın bu vesileyle e, ipek üretimini teşvik olmasın diye yaptığıyla ilgili bir şey var. İslamiyetin hayvan haklarına olan hassasiyetinden dolayı fakat ben bunu yüzde elli gibi görüyorum. Tarih gibi bir şey ee, Yani sosyal sebeplerini söylemiyorum. Sosyal sebeplerine de zenginlik alametin olsun istememişler. Hatta sufilerin girdiği kıyafet yün kelimesinden, yün elbise giyen manazda. Yani kılı kıyafetine dikkat etmeyen, hayatın gösterişine uymayan zahit anlamında var. Fakat ben bir şeyin daha şüpheleniyorum. Tam emin değilim. Münir hocanın e, kitabında var bu. E, e, tam bilmiyorum ama ee, hani biliyorsun bütün hayvanlarda cinsellik olayı var. Evet, evet. İpek böceğinde evet. o olay biraz muallak. Evet, yani cinsellik erkeklik olayı. Şimdi erkeklere özellikle yasak edilmesinin sebebi, hani kadınlarda biraz zinet var, erkeklerde olmayabilir düşüncesi. Artı Açıklanmıyor bu. Bu işte cinsellikle ilgili olan bir kısmın belki de onun ürettiği bir şeyin elbisenin üzerine giyilmesiyle belki erkekte bazı şeyleri sekteye uğratabileceğiyle ilgili izah edilemeyen sırrhaneli bir bilgi de olabilir. Şimdi bunlar kesin olmayan şeyler için olduğu için söylemiyorum. Biraz evvel söylediğim sebeplerden hangisi olursa olsun değerlendirin hangisi uygunsa siz onu alabilirsiniz. Ama bir şekilde Allah yasaklamış bakın şunu söyleyeyim Allah'ın Resulü yasak etmemiştir. Aynen. Bu yanlış anlaşılıyor. Allah yasak etmişti Resulullah da bunu izah etmiştir yani burada bir şeyler var tartışmalar mı ona girmek istemiyorum hadisin ayetleri nesiyle ilgili bir akademik tartışma var ona girmek istemiyorum yani Allah'ın Resulü vahiyden başkasını söylemiyor ki bir özel olarak ona indirilen Kur'an'ı söylüyor bir oradan özel olarak anladıklarını söylüyor aleni olmayanları. bir de Allahu Teala'nın ona vahiy olarak Kur'an dışında söyledikleri de var yok mu? Kutsi hadisler onun dışında var yani mesela Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın resulü müydü? Evet. Hangi ayetinde ona? Hiçbir ayet inmedi. Kitapları indiği belli. E Allahu Teala onunla hiç mi iletişim kurmadı? Oruç olayı var hiç olur, hiç İşte 3 gün oruç tut şeyi falan Kur'an'da yazıyor bunlar. E şimdi biz sadece vahyi Kur'an olarak indiren olursa mesela 124 bin peygamber geçti. E Allahu Teala hiçbiriyle konuşmadı öyleyse. İşte bu konuşulanlar vahiy arkadaşlar. İşte bunu açıklıyor Resulullah. Allah'ın Resulü. Bu ayetlerden e, ipeğin de e, yasak olduğunu burada şey yapılıyor. Altından e, da e, Efendim? A, evet. Altından da bahsetmiş. E, şey Ama özellikle fiha derken de haririn. Yani ipeğin olması da hani özellikle ipek konusunda bir şey. Çünkü altın yüzük takılıp takılmayacağıyla ilgili Hadis kitaplarında iki ayrı rivayet var. Mesela bu Kitabı Sidiye'ye bakın İbrahim Canan'ın orada altın yüzük takılıp takılmamasıyla ilgili bunlar sahih şeylerde birkaç şey var, kusus var. Bildiğimiz kadarıyla ama ben takmıyorum altın yüzük takılması doğru değil. Ama rivayet anlamında bir iki farklı rivayet var. Yani alyans olan evliliği ifade eden yüzük yüzün verildiği ile ilgili Riyans de alimlerin görüşü var. Ben e, tak seçtim, altını kullanmadım. Ee, ama bununla ilgili var. Diyanet'in ilmi halinde var. Evet. Bununla ilgili bir bölüm var. Evet, diyanet'in ilmi halinde var. Yani, ama işte burada fiha derken özellikle orada ipek gi giyinecekler derken burada giymemesinin net bir ifadesi olarak görüyorum. Şimdi ezan okundu. Ben çok daha ilerleyeceğimi düşünüyordum ama e, neyse kısmetimizde ne varsa onu şey yaparız. Ee, duamız edelim inşallah anladığımız yerlerin özetiyle beraber. Elhamdülillah o Allah'a ki bütün kulları arasında biz Müslümanları bir sebebi mucibince takdir olarak bizleri Müslüman olarak seçti. Önce kulları arasına aldı. Bize kullarım dedi ve onların arasında seçti. Elhamdülillah ki bizi Peygamber Efendimiz'in ümmeti eyledi ve bize Kur'an'ı miras olarak ki önümüzde biz bu şekilde açıklıyoruz, miras olarak verdi. Miras olanlar da miras aldıkları, varis oldukları malların hakkını vermekle hükümlüdürler. Bize de Allahu Teala bu Kur'an'ın değerini bilip, ona gerekli ihtimamı gösterip, onunla alakadar olan kullarından eylesin. Arkamıza alanlardan eylemesin ki ayeti kerimede de Allahu Teala'nın, Allah'ın Resulü'nün ahirette, Müminler hakkında şikayetçi olacağıyla ilgili ayet var. Ben onlardan şikayetçiyim ki gibi tırnak içinde bir ifade var. Onu terk ettiler, hicret ettiler diye. Allahu Teala bize o şikayet ettiği ümmetlerinden olmamayı nasip etsin. Kur'an'a layıkıyla yönelenlerden nasip etsin. Allahu Teala da bize bu Kur'an'ın derinliklerini açmasını e, nasip etsin inşallah ki bize başta ettiğimiz duada ne diyoruz bela kadiyelernel Kur'an ediyoruz Allahu Teala diyor ki biz bu Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık ama kim için zikir için öğüt alanlar için bize de bu öğüt alanlardan olmayı nasip etsin üçü de de kurtuluyor fakat özellikle ortada gidenlerden ve özellikle özellikle ilerici olma e, konusu e, olanlardan olmayı Allahu Teala'dan evet. nasip etmesini istiyoruz ki bu burada Kur'an ifadesi de, o çok büyük bir lütuftur. O lütfudun bir eseri olarak da bizi cennetine e, sokacağına, orada altın bilezik ve incilerle e, ikram edeceğini söyleniyor ve de hatta ipek e, bizi de o kullarından olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahiru davahum hum en alemin Rabbi aladimin